Mikrofondaki Hayalet Mikrofondaki Hayalet Dengeci İyi geceler Hepinize iyi geceler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 Ve saat gece yarısını geçti. Ben, aa sağ ya. kim olduğumu bile söylemedim henüz değil mi? Eminim ben kimim diye merak ediyorsunuzdur. O halde tanışalım. <gülüyor> ben mikrofondaki hayalet.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 Bu nedenle her cuma gecesi sizlere NTV frekanslarından sesleneceğim. Evet, evet, evet, tamamen doğru. Ben mikrofondaki hayalet. Ne operadaki hayalete benzerim... ...ne de evinizde, çevrenizde sizleri saran... ...tüylerinizi diken diken eden ve aklınızla oynayan diğerlerine. Ve <gülüyor> o yüzden eğer bu frekanstaysanız...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 Siz sevgili fani dinleyicilerime bu gece kendi yazdığım bir şiiri okumak istiyorum. Ama bu müzikte de olmaz ki birader. Yani ne bileyim. Hey, Tombaister sevgili Hayalettinciyim. Alo ya, bana güzel bir müzik ayarla değil mi? <gülüyor> Şiir okuyacağız burada herhalde. Baktım ki buradaki arkadaşlar hayaletten, ruhlardan filan tırsıyorlar. E ben de kendi tomba isterim. Hayal ettiğini getirdim. <gülüyor> Hadi göreyim seni koçum. Ara bölgede gezinirken bir hatuna takılı kaldım. Çünkü iki gözü olsa da Yedi ağzı olan bir kadın Hiç tanımamıştım Gerçekten hoş bir pilişti Ve çekim alanı gayet kuvvetli Zamanında Gezici bir sirtte çalışmış Meğer yedi ağzında Ne manyak hikayeler saklıymış Börtü böcekten Çikolatalardan Ve cücelerden bahsettik Dedim ya hiç öyle bir hatun tanımamıştım. Dile kolay, kadında yedi ağız vardı. Her ağız bir hayat, her hayat farklı bir anıydı. Derken bir gün apar topar yanından kaçtım fıstığım. Meğer o gün hayalet nezdesiymiş garibim. Bir hapşırdı, pardon yani yedi hapşırdı. Yağmur yağdı sandım. Hayatın kaydı dengem kaçtı. Böyle duygu yüklü bir şiirden sonra hikayemi dinlemeye hazırsanız işte hikayemiz geliyor. Şiirimin son mısrasında da açık seçik beyan ettiğim gibi denge çok önemli bir şey. Heri sırtınızda dünyanın dengesini taşıdığınıza inanan biriyseniz eğer bir dengeciyseniz... öyleyse gece yarısı hikaye hoş geldiniz. Ya ya. Sevda teyzem gerçekten delirdi sanırım. Bence de kesinlikle kırdı. Ben. Ben anlam veremiyorum artık. Kafayı bambaşka şeylere takmış durumda. Günlerini akla hayale gelmeyecek şeyler arayıp bularak geçiriyor. Ya, jant kapakları, bıraklar, musluk lastiği, 24 saat evvel kullanılmış ve dörtte kalmış Hı. altılı kuponu, kapı tutacağı, tava sapı. İşin en kötü yanı da çöplüklere gidiyor. Çöp kutularını alt üst ediyor ve diğer kiracılar artık ondan çekiniyorlar. Selin ne beni? Yani kendi yenenlerini bile evine sokmuyor. Topladığı artıklar, o çöpler resmen patlamaya hazır bir saatli bomba gibi Açıkçası hem kendine hem de diğer insanlara zarar vermesinden korkuyoruz artık Biliyor musunuz? Geçen hafta sabahın dördünde beni aradı ha? Ve evinde hiç fazla topaç var mı evladım dedi <gülüyor> Anlayacağınız yardımınıza ihtiyacımız var Necdet Bey Sizin bu alandaki en iyi psikiyatristlerden biri olduğunuzu biliyoruz Lütfen yardım edin Merak etmeyin, ben gerekli noktaları aldım. Zaten vaktimiz de doldu. Ama içiniz rahat olsun. Bugün kendisini ziyaret eder, görüşlerimi sizinle paylaşırım. Teşekkürler Doktor Bey. Sevda Hanım. Sevda Hanım, evde misiniz? <gülüyor> ee, ne zili çalışır ne de bu saatlerde evde bulunur. Hiç boşu boşuna kapıyı vurma evladım. Siz... Efendim, bendeniz Sevda Hanım Efendi'nin gördüğünüz üzere kapı komcusu ve aynı zamanda ev sahibi Müşfik. Eski bir hayaliyim. Benim kadar güzel kara göz oynatan bir hayali daha yoktur. <gülüyor> yani yani yoktu. Aslında beni bir Ramazan gecesinde... tanışımıza şey... memnun oldum Müşfik Bey. Ben efendim. Benim adım Necdet. Memnun oldum efendim. Ee, Sevda Hanım'ı nerede bulabilirim? <gülüyor> e, aşağıda. Aşağıda kapıcı dairesinde tabii ki. Orası da benim. Sevda Hanım'ın hayatı da orada geçiyor zaten. Anlıyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim ben deniz defaatle kendisini pastaneye davet ettim. Hatta zevcem olmalarını bile dillendirdim ama velakin... Anlıyorum ama müsaadenizi istemek <gülüyor> peki, durumundayım. Efendim peki öyle olsun. Müsaadesiz ne demek. Kendisini görürseniz lütfen geçen hafta benden bir kara göz ve tuzsuz... <gülüyor> de, aman... E, Tusuz Deli Bekir tasviri aldığını hatırlatınız ve geri getirmesini söyleyiniz Necdet Bey evladım. Bir de e, e, kira olayını da hatırlatırsanız... E, et, e, tabii söylerim tabii. Sağ olun. <gülüyor> Bana da beklerim bir gün. <gülüyor> elbette, elbette. Sevda Hanım. Sevda Hanım içeride misiniz? Göz tasvirleri için çok teşekkür ederim Müşükbeyciğim ama şimdi acilen benim bir oyuncak köpek bulmam lazım ve aa, aa, aa, aa, iyi ama e, e, siz Müşükbey değilsiniz ki. Merhaba Sevda Hanım, ben Doktor Necdet Atik. Sizinle biraz konuşabilir miyim? Olmaz, mümkün değil, müsait değilim. Acilen bir oyuncak köpek bulmam lazım, hem de tüylü cinsinden bulmam lazım. Bakın yerlerini sizin için oldukça endişeleniyorlar Sevda Hanım. Onlar iyi çocuklardır. Benim için endişe etmemelerini söyle. Sen kafa doktor musun? Ben şey. Et tamam işte. Söyle onlara beni kafaya takmasınlar. Sen de paranı iade etme. <gülüyor> Gördüm ve bu kadar basit. Tanıştığımızda sevindim Necret Bey ama iş beklemez. Öyle mi? Nedir işiniz? <gülüyor> Eminim ne olduğunu çok merak ediyorsunuzdur. Ee, yoksa beni nasıl teşhis edersin, değil mi? <gülüyor> Kesinlikle haklısınız. Bi ...yanlış cevap. <gülüyor> Buralarda küçük bir oyuncak köpek olmalı. Konuşacağına sen de bassana ayol. Şey bu oyuncak köpek olur mu? Yok yok yok. Bu, bu beyaz. Benim sarı bir Alman kurduna ihtiyacım var. Hem de yedi dakika içinde... Öyle mi? Neden olduğunu sorabilir miyim? Oğulada büyük bir deprem olacak. Onu küçük bir sarsıntıyla geçirmemiz lazım. ...büyük bir deprem olsun ister misin? Tabii ki istemem. O zaman ben daha fazla ne... Ah işte nihayet buldum. Sizinle tanışmak sevdi. Yeğenlerimi de selam söyleyin lütfen. Şey, sakıncası yoksa içeri gelebilir miyim? Neler olduğunu görmek istiyorum Sevda Hanım. Ah bu sakıncalı bir durum. E, aslına bakarsanız... ...ben de konuşmak isterdim ama... ...kusura bakmazsınız ...şimdi Urla'da olacak büyük depremin... ...küçük bir sarsıntıyla geçiştirmemizi lazım. Fakat sizinle benim konuşmam gerek yok. İyi Çağırdığınız için teşekkürler doktor bey. Konuşmanız nasıl gitti? Ne diyorsunuz? Aslında... ...Sevda Hanım'la aramızda geçen sohbeti... ...uzun bir konuşma olarak nitelendirmek pek yerinde olmaz. Ama onun şey... ...şey olduğunu anlayacak kadar bir vaktiniz oldu mu? <gülüyor> ...sanırım oldu. Ama bana sorarsanız... ...Sevda Hanım gerçekten halinden oldukça mutlu ve zararsız görünüyor. Bence... ...kendine kurduğu küçük bir dünyası var ve... Bakın dün siz aramadan iki saat önce karakoldan çağırdılar. Karakoldan mı? Evet. Parkta bir bebek arabasından biberon alırken yakalanmış. Hadi bu durumu atlattık. Ama ya daha kötü bir şey olursa? Bundan çok endişeleniyoruz. Anlıyorum. Peki... O halde bugün kendisiyle bir kere daha konuşurum. Gel. Necdet Bey, işte sabah kahveniz. Teşekkür ederim Hanife Hanım. Size de ikram edebilir miyim? Teşekkür ederiz Doktor Bey ama bizim gitmemiz gerek. Lütfen teyzemizle ilgilenin Doktor Bey. Elbette. O halde iyi günler Necdet Bey. İyi günler. ...bugün yoğun bir gün olacak. Şimdi de haber başlıkları. Bu sabah merkez üssü Urlu olan ufak bir deprem sarsıntısı hissedildi. Uzmanların verdiği bilgiye göre... ...bu küçük sarsıntı olası bir büyük depremi engelledi. Konuyla ilgili detaylar az sonra NTV Radyo'da. Ama... ...ama nasıl olur? Yok canım. Olsa olsa tesadüftür. Ya da... Sanıyorum Sevda Hanım'ı gerçekten ziyaret etme vakti geldi. Sevda Hanım. Sevda Hanım evde misiniz? Git buradan. Evde yokum. Ben Doktor Necdet Atik. Dün gelmiştim hatırladınız mı? Ben akşam ne yediğimi hatırlamıyorum. Hem dün de evde yoktu. Bakın Sevda Hanım. Yeğenleriniz bana tam yetki verdi. Bu da demek oluyor ki siz kapıyı açmazsanız yasal güçlere başvurabilirim. Heh, i̇şte açtım kapıyı. Ne oldu şimdi? Başın göğe mi erdi? Sen ne biçim kafa doktorsun ya? Her şeyin maydanoz olmak zorunda mısın? İyi de sizin işlerinize maydanoz olmak için para alıyorum ben. İyi o zaman. Anlaşma şu. Ben sana aldığım paranın iki katını vereyim, beni rahat bırak. Olmaz mı? Olmaz. Ve izninizle içeri gelip neler yaptığınızı görmek istiyorum. Ay, hayır deme şansım pek yok galiba. Ne yazık ki yok. Dediğin gibi olsun o zaman. Gel bakalım. Aman Allah. Im. Burası... Burası nasıl bir yer? Siz burada hayatımda görmediğim bir sistem... Uçuk bir mekanizma kurmuşsunuz. Evet. Peki nedir bu? Bu gördüğün şey sevgili kafa doktorum, dünyanın yok olmasını engelleyen birkaç mekanizmadan biri. Sizi daha iyi anlamak adına soruyorum Sevda Hanım. Yani siz diyorsunuz ki bu alet e, ya da adı her neyse dünyanın yok olmasını sağlayan birkaç mekanizmadan biri, öyle mi? Evet, aynen öyle. E tabii ki böyle bir yükü taşımak kolay değil. Bazen öyle abuk sabuk şeyler bulmam gerekiyor ki... Anlasam inanamazsınız. Ah, siz benim deli olduğumu düşünüyorsunuz değil mi? Şey, yani biraz öyle görünüyor. Peki mesleğiniz nedir? Ben iyi bir fizik mühendisiydim. Sonra yaş kemale erdi ve emekli oldum. Tam eşimle baş başa kalıp hayatımızın geri kalanının tadını çıkaracakken o aniden öldü. Çok üzüldüm. Allah rahmet eylesin. O ölünce ben de öldüm tabii ki. Aksi gibi emekli de olmuştum. Ve inanın bana dünyada kalan son insan gibiydim. Ta ki o sesi duyana kadar. Sesler de mi duyuyorsunuz? <gülüyor> Sen de mi sesler duyuyorsun? Ay bak işte buna sevindim. Aa, hayır hayır ben sesler duymuyorum. Bana duyduğunuz seslerden bahseder misiniz? Tabii ki. Bir gün parkta oturmuş, insanları seyrederken bir ses. Sevda dedi. Hiç Londra'ya gittin mi? Evet, birkaç defa gittim. bu sana sormadım. O sesin bana sorduğu soruydu. Sen karıştırma kendini, bir hat dur. <gülüyor> peki, peki. Neyse, o ses bana bir bang. Hem de İzmir'deki saat küresi gibi... Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan saatlerden ve işleyişlerinden bahsetti. Ve dünyanın zamanını tutan bu dev saatlerin kendi aralarında oluşturdukları o sessiz ahenkten, dengeden... Yani ve... burada aslında kocaman bir saat mi var demek istiyorsunuz? Aslında bir saat mi yapıyorsunuz? Bebeğim! Yanlış cevap. <gülüyor> Yahu manyak mıyım ben? İzmir'de yaşıyorum. Saat kulesi şuracıkta. Neden bir saat yapayım ki? Git Japon pazarına, beş liraya saatin kralını alırsın. Peki sonra ne oldu? Ses ne dedi? Dünyayı daha da kötüye gitmekten kurtaracak bir şey yapmalısın. Belki de yok olmaktan. O yüzden dengeci olarak sen seçildin dedi. Dengeci mi? Evet. Her dönemde dünyayı dengede tutan insanlar olmuştur. Mitolojide bile vardır bu. Atlas'ı hatırlasanıza. Adamcağız dünyayı dengede tutuyor. Sırtında taşıyordu. Hatta antik Mısır'da ve Atlantis'te bile dünyayı belli bir düzende tutan dengeciler vardı. Ve günümüzde de bu böyle. Peki bu sistem nasıl çalışıyor? Yani bir dengeci olarak sistemi nasıl düzenliyorsunuz? Bilmem. Ben de anlamıyorum zaten. Tek bildiğim ses bana neye ihtiyacı olduğunu söylüyor... Ben de onları buluyorum. Kahvaltı yaptınız mı Necret Bey? Teşekkür ederim. Şimdi gitmem lazım. Ee, siz buradasınız değil mi? Dünyayı dengede tutmak gibi bir işiniz varsa ve dengeci, e, dengeciyseniz bir yere ayrılamazsınız. <gülüyor> Seval, Selin... ...bana bunu neden yapıyorsunuz? Ben böyle mutluyum... ...anlamıyor musunuz? Hem... ...hem yerine getirmem gereken bir görevim var. Teyzeciğim... ...inan bana bu senin iyiliğin için. Sevda teyze lütfen sen de bizi anla. Çok kalmayacaksın. Sadece birkaç gün. Sonra rahatsızlığın teşhis edilip tedavin yapılacak. Hepsi bu. Olmaz. Birkaç gün çok uzun. Denge... Denge korunmalı. Anlamıyor musunuz? Bu hepsinden önemli. Ah keşke beni dinleseydiniz Sevda Hanım. Senin neyini dinleyeyim be adam? Aa ama kaç zamandır kilayı da aksatıyorsunuz. Sonra benim tasvirler. Hey Allah'ım sana da tasvirlerine de. Oh, oh. Müşrik be, müşrik be. bu konular için uygun zaman değil. Ya ama tasvirlerim ama, ama kila. Bakın Sevda Hanım sesler duyduğunuzu söylüyorsunuz. Bu normal değil biliyorsunuz. Ama siz de sesler duyuyorsunuz. Hayır duymuyorum. Sağlıklı insanlar sesler duymazlar. Lütfen mantıklı olun. Ama siz benim sesimi duyuyorsunuz öyle değil mi? Fakat bu aynı şey değil ki. Ne yani? Akıllı bir adamın deli bir kadının sesini duymasıyla... ...deli bir kadının akıllı bir adamın sesini duyması arasındaki farkı açıklayın o halde. Hadi. Dikkat et. Bakın aslında... Dikkat et. Ay, eyvahlar olsun. Eyvahlar olsun. Ee, ah. Turmelin'e gidiyor. Hem de çok büyük bir hızla. Turmelin de Güney Afrika'da küçük bir ada. Sakarlarınız ve dinlememeniz yüzünden artık yok. Saat kaç? 14.15. Saat 14.15 itibariyle o ada tarih oldu anlıyor musunuz? Bu konuyu hastanede enine boyuna konuşuruz Sevda hmm, Burayı temizleme kim bilir kaç günümü alacak. Bu adamı elimden uzak tutun. Allah aşkına hiçbir şeye dokunmasın. Doktor, Tromelini hatırla. Doktor... De dediğim gibi, dediğim gibi bu konuları hastanede enine boyuna konuşuruz Sevda Hanım. Alo. Merhaba Kemal Bey. Teşekkür ederim. E evet, evet Sevda Hanım birkaç saat önce hastaneye yerleştirildi. Ben de akşama doğru yanına uğrayacağım zaten. Yo, yok yok çok büyütülecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Bana göre bildiğimiz klasik bir psikoz yaşıyor. Anladığım özellikle eşinin de ölümüyle Sevda Hanım kendini işe yaramaz hissetti. Tabii haklısınız. Durum böyle olunca da dünyayı dengelemek gibi bir saplantıya kapıldı. <gülüyor> ne demek ben teşekkür ederim. Zaten görüşeceğiz. Hoşçakalın. İstediğiniz raporlar ve çalışma dosyaları burada Necdet Bey. Teşekkür ederim Hanife Hanım. Siz iyi misiniz Hanife Hanım? Bir şey mi oldu? Haberleri izlemediniz mi Doktor Bey? Ha hayır, gün içinde pek fırsatım olmadı. Ne olmuş? Güney Afrika'da Tromelin diye bir ada yok oldu. Nasıl? Nasıl oldu? Stromel'in adası dünyanın en güzel tatil beldelerinden biriydi. Yerel saatle 14.15'de meydana gelen mahim olayda gergit dalgalarının tısınamaya dönüşmesinden korkuluyor. Göre... Yok daha fazla risk alamam. Hanife Hanım hemen hastaneye gidin ve Sevda Hanım'ı evine getirin. Orada buluşuruz. Lütfen çabuk olun. Peki Doktor Bey. Kimizlikse gelmeden bu eşyaların bir kısmını atayım bari. Keşke beni dinleseydin be Sevda Hanım. Fena mı olurdu ya? Eh, kirayı vermedim kaç zamandır sesim çıkmadı. Tasvirleri iade etmeden sesim müşfik çıkmadı. Müşfik Bey! Müşfik Bey! Sakın onlara dokunmayın. Neden? Neden? E, çünkü, çünkü bu düzeneyi incelemem gerekiyor. E, yoksa Sevda Hanım'ın tedavisi zaman alabilir. E, i̇yi de bu çöpler, bu kırık dökük eşyalar buradayken kiralayamam ki ben... Hiç sorun değil. Ben kiralarım o halde. Yarın size üç aylık kira bedelini de takdim ederim. Olur mu? Ne demek efendim olur mu? <gülüyor> bir tabii olur, bir tabii olur. O zaman bana müsaade. Müsaade sizin. müsaade sizin. Sevda Hanım nerede kaldı? Acaba Hanife Hanım adresimi bulamadı? Çok teşekkür ederim doktor bey. Bir an bana inanmadığınızı düşündüm. Ama görüyorum ki... ...siz de olayın ciddiyetini anlamış durumdasınız. Ne diyebilirim ki? Ne aldığım eğitim, ne tecrübelerim, ne de başka bir şey. Bu durumu açıklayamıyorum. Ama her şey ortada. Umarım sizi üzmedim Sevda Hanım. Üzmediniz. Zaten ilk başta herkes dengecilerin deli olduğunu düşünür. <gülüyor> Ama ben artık gönül rahatlığıyla gidebilirim. Nereye? E, yani hastanedeyken ses dedi ki... Ee, Sevda, hiç Marmaris'te yaşamayı düşündün mü? Ben de gülerek. Düşünmedim ama gerçek anlamda emekli olmak için kulağa pek hoş geliyor dedim. Yani e, ne oldu şimdi? Yani görevimi tamamladım sanırım. Artık bir dengeci değilim. Ne yani artık bunlara ihtiyaç yok mu? Her şey bitti mi? Aa, olur mu hiç öyle şey. Her zaman bir dengeciye ihtiyaç vardır. Ve o dengeci kendiliğinden olması gereken yeri bulur. ...dünyanın sonu gelene dek dengeye ihtiyaç olacak. Ne? Aa, sana bir şey demedim ki. <gülüyor> Üzerine alınma. Kornet dondurma külahını nereden bulabilirim ki bu mevsimde? Nasıl? On yedi dakika içinde mi? Aa, sanırım sistem yeni dengeciyi buldu bile. Ee, yok, o olamaz. Mümkün değil. Aa, neden olmasın? Olmaması lazım da o yüzden. Anlamıyor musunuz? Bu benim işim değil. Öyle olmasa seçilmezsin. İnan bana. ...tam on üç yıl önce ben de buna benzer sözlerle göreve başlamıştım. Hadi keyfini çıkar. İyi eğlenceler. Ama olamaz. Ben doktorum. Hem de kafa doktoru. Düşünsene artık daha çılgın bir denge olacak. Hu hu hu benim de dengeci olduğumu düşünsenize... yani ben bir an için düşündüm de, sanırım tam anlamıyla bir felaket olurdu. Ama aslında şu fani yaşamlarımız, ilginç de olsa hep bir şekilde ...denge içinde değil mi? Gerçek dengeciler olmazsa... bizim gibi dengesiz ruhların ne anlamı kalırdı ki? <gülüyor> Hemen aklımdayken bu haftanın ipucunu vereyim. Sonra başınıza bir hal gelir, bir şey olur benden bilmeyin. Ya da bilin, bilin. <gülüyor> Çok da umurumdaydı sanki. <gülüyor> evet, evet, evet, evet. Bakınız sayın dinleyicilerim, sevgili faniler. Eğer olur da bir karga peşinize takılır. Ve size tüylerinden birini verirse, onu mutlaka saklayın. Unutmayın, en karanlık geceyi bir karga tüyüyle aydınlatabilir ve gecenin kalbinden gün ışığına ulaşabilirsiniz. Uzun lafın cücesi, haftaya cuma gecesi, saat gece yarısını geçince, bendeniz mikrofondaki hayalet tabii ki burada sizleri bekliyor olacağım.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 Gece. Yazan Necmettin Tetik. Yöneten Aziz Acar. Oynayanlar Hayalet Haldun Ergüvenç. Kemal Atilla Şendir. Selin Canan Sana. Nejdet Selçuk Kıpçak. Müşfik Düntar Müftüoğlu. Sevda Rüçan Çalışkur. Hanife Füsün Kokucu. Spiker Buket Kubilay Efektör Ufuk Tanger Mikrofondaki Hayalet